أعوذ بالله Bugünkü alacağımız ayet Bakara suresinin 77 78. ayetleri olacak inşallahü teala. 77. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor Evelâ ya'lemûne ennallâhe ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. allah Teala Gizli de olanı da Açıkta olanı da bilir Bunu bilmiyorlar mı ki Öyleyse neden Allah'tan Bazı Hatalarını Günahlarını Gizlemeye çalışıyorlar Bu mümkün değil Neden gizlemeye çalışıyorlar Bilmiyorlar mı da Bu yanlışa düşüyorlar Ama insanoğlu böyle Bildiği halde yanlışa düşer Allah'ın onu gördüğünü bildiği halde görmediğini de zannedebilir. Böyle bir zan içerisinde olabilir. Bu böyle bir zan içerisinde bulunmasa bile fiilen fiilen bazı aklı sıra bazı günahlarını saklamaya çalışır. Örtmeye çalışır. Bu hem dünyada böyledir. Hem de ahirette hesap verirken böyle olacaktır. O yüzden Allahü Teala insanın iradesinde olan diline o gün mühür vuracaktır. Tabi hepsine değil, yalan konuşanlara. Doğruyu konuşması için. Bu sefer, hadi bakalım elin konuşsun, ayaklarında şahit olsun diyecektir. El, yapmış olduğu günahları bir bir sayacak, ayaklar buna şahit olacaktır. Veya, hangi uzvu ile günah işlediyse, o uzvu dile gelecek ve konuşacaktır. Ve insanoğlu, bu durum karşısında şaşıracak ve diyecekti. Diyecek ki: Ey dilim, ey ayağım, ey kolum, ey bacağım, neden benim aleyhime şahitlik yapıyorsunuz? Onlar da diyecekler ki: Bizi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Bizi bize dil veren Allah bizi konuşturdu. Bizim elimizde bir şey yok. Evet. Ve minhum ummiyun la ya'lamun el-kitabe illa amaniyya. Ve illa Bu İsrail oğullarınınla ilgili bu ayetler nazil olurken günümüzün Müslümanlarıyla Birçok benzerlikler görüyoruz. Ve minhum ummiyun. Onlardan ümmiler vardır. Yani okur yazar değil. Kitabı bilmiyor. Dini bir eğitim almış değil. La ya'lemun el kitap, Kitabı bilmiyor. O zaman Tevrat'ı şimdi de Kur'an'ı. Kur'an'ı bilmiyorlar. Onlardan öyle ümmiler var. Kitabı öğrenmemişler. Dersini almamışlar. Manasını, bilmiyorlar ayetlerin manasını. İlla emeni. Ancak oradan buradan toplama, derleme, çatma, kulaktan dolma bilgilerle yaşıyorlar. Ve inhum illa yadunnun. Onların çoğu zanına göre hareket ediyor. Onların çoğu nasıl zan ediyorsalar öyle düşünüyorlar öyle konuşuyorlar bugün gerçekten bu olay tamamen yaşanmakta ayeti bilmiyor hadisi bilmiyor fıkıhı bilmiyor ama konuştuğu zaman da hocayı bastırıyor benim zannıma göre böyledir diyor aynı ayet böyle işte benim kafama yatmadı diyor. Benim zannıma göre, benim düşünceme göre öyle değil, böyledir diyor. Halbuki insanın kitaptan konuşması lazım. Zanına göre değil, Allahu Teala zanına göre konuşanı eleştiriyor. Hem ümmi olacaksın, hem kitabı bilmeyeceksin. Ayet nedir, hadis nedir bilmeyeceksin delil nedir bilmeyeceksin delil nasıl çıkar bilmeyeceksin fetva nasıl verilir bilmeyeceksin hüküm nasıl çıkar bilmeyeceksin Arapçanın ağasından bilmeyeceksin ondan sonra hocaya itiraz edeceksin diyeceksin ki sen bilmiyorsun ben biliyorum benim zannıma göre böyledir bak ben ne düşünürsem doğrudur ha kalbim bir şey doğuyorsa o doğrudur diye ahkam keseceksin bu da çok büyük bir yanlışlık İnsanın kalbine doğan her şey doğru mudur? Şeytan insanın kalbine vesvese veriyor mu? Veriyor. O da kalbe doğan bir şey işte. O yüzden Allahu Teala ümmi olup okur yazar olmayıp yani dini bakımdan diyorum. Adam Türkçeyi bilse ama Arapçayı bilmese dine göre ümmidir. Yani, çünkü dinimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hadis-i Şerifler'dir. Bunların manasını kaynağından öğrenemediysen, kaynağından bilemediysen ümmisin. O yüzden alim olmak için Arapça şart. Neden? Çünkü dinin kaynağını ancak Arapça ile öğrenebilirsin. Başkası mümkün değil. Tercümelerden yola çıkılmaz. Çünkü tercümeler ben de bir tercümanım. Tercümeler asla aslın aynısı değildir. Orijinali değildir. Mananın her zaman bir kısmını yansıtır, bir kısmını yansıtması mümkün değildir. Bu böyle. Çünkü her dilin kendine göre özellikleri var, deyimleri var, sanatları var. Her kelimenin kendi kültüründe derin manaları var. O yüzden tercüme ile alim olunmaz. Ayet mealini okumakla alim olunmaz. Ayetin mealini okuduğun zaman ayeti okumuş sayılmazsın. Neden? Çünkü mal aslın bir kısmıdır, hepsi değildir. Bunu bu şekilde bilelim. Ve kesinlikle zanına göre hareket etmeyelim, kitaba ve sünnete göre hareket edelim. Kur'an'a göre hareket edelim. Bilmiyorsak susalım, bilene soralım. Bugün dini konularda nerede bir tartışma olursa olsun, bütün alimiyle, cahiliyle, ümmüsiyle konuyu tartışıyorlar ve bakıyorum ki ben orada ümmi olan insanlar yani Kur'an'ı bilmeyen insanlar, hadisi bilmeyen insanlar, fıkıh bilmeyen insanlar, akaydi bilmeyen insanlar, dini konuda tedrisat yapmamış olan insanlar çok cesaretli bir şekilde ahkam kesiyorlar. Böyledir, şöyledir. Hocayı da bastırıyor, orada müftü varsa onu da bastırıyor. Hiç, dümdüz gidiyorlar. Allah'tan korkmak lazım. Bu din, dinde herkes konuşamaz. Bilmek lazım Öğrenmek lazım Bilmeden Öğrenmeden Zanına göre konuşulur mu Zanının çoğu Şeytandandır Zan Bana göre sana göre Aklıma göre mantığıma göre Bunlar olmaz Eğer bir insanın aklı Mantığı Gıdalanma açısından Bir takım yanlış Kaynaklardan gıdalandıysa o insanın aklı yanlış çalışır, mantığı da yanlış sonuçlar verir. Geçen bir tanesine diyorum, kardeşim neden resimlerini internete koydun? Açık resimler bir bayan, yapma böyle şey, haramdır, günahtır. Diyor ki, bana göre beni rahatsız eden bir şey yok diyor. E seni rahatsız eden bir şey olmayabilir, Niye? almış olduğun eğitim yanlış niye rahatsız olmuyorsun Kolu açık bacağın açık bütün dünyasını orada görüyor beni rahatsız eden bir şey yok rahatsız olmuyorsan demek ki iman bakımından tehlikeli bir noktadasın yani insan kolu bacağı görünür de rahatsız olmaz mı nasıl müslümanlık Demek ki yanlış gıdalanmış, yanlış bilgilenmiş, dini hassasiyetleri, emirleri bilmiyor. Bilmediği için de rahatsız olmuyor hiç. Adam gıybet yapıyor, rahatsız olmuyor. Kov yapıyor, rahatsız olmuyor. İftira ediyor, rahatsız olmuyor. E, rahatsız olmak lazım. En azından... Bir günahı işler iken bunun günah olduğunu bilen bir insan tövbe edebilir. Ama günah olduğunu bilmiyorsa tövbe eder mi? Etmez. Münafık için günahlar buruna konan bir sinektir. Münafık için günah buruna konan bir sinektir. Basit bir şey. Bak bak münafığa bile bir sinek geliyor sinek. Sinek insana eziyet eder mi? Eder. Ve eziyet ettiği için de hadiste eliyle diyor şöyle yapar sineğe uçurur ah günahtan kurtulduğunu zanneder. Ya o kadar basit mi? Günah bir yapıştı mı insana? Bırakmaz. Çok ihlaslı azimli bir şekilde tövbe etmek lazım ve dilimize sahip çıkmadıkça efendim ırzımıza, iffetimize, namusumuza sahip çıkmadıkça başkalarının ırzını, namusunu, şahsiyetini kendi kendimiz gibi görmedikçe iman etmiş olmayız. Evet bunlar önemli şeylerdir ad Şerif'te bunlar açık açık dile getiriliyor. Evet. burada da bitirelim inşallah. Vaktimiz daraldı. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.